Beni dinleme Muhammed'e. E e bazı kıyamnışta yazılan onun parçalarını dinledim çünkü. O diyor. Kule başı, kule başı. var. Şey. E evet, Bazıda, bazıdan bazı yazılmış. Onu da nasıl edeceksiniz? Külbe aşka O, ayinde yok gizli masalı eski eski onlar yok Bunu oraya ayet olmuş kulübe aşka kuşa o silinecek e, ve e, şeyden sonra kerevi e, şemsiyede sırı kerevi şemsiyede bu sonra kermi bir kermi Ali geliyor gizli arasına ilkel ediyor nuru muhammedi gerçekleşmişti nuru muhammedi Mesaj dönüyor. Yani